56. Ayet Kavminin cevabı da, Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temizlik taslayan insanlardır. Demekten başka bir şey olmadı. 57. Ayet Biz de onu ve ailesini karısı hariç kurtardık. Onun da geride helak içinde kalanlardan olmasını takdir ettik. 58. Ayet Üzerlerine taş halinde bir yağmur yağdırdık. Ne kötü idi. Uyarıldıkları halde iman edip yola gelmeyenlerin yağmuru. 59. Ayet Resulüm de ki Hamdolsun Allah'a, selam olsun O'nun seçtiği kul peygamberlerine. Allah mı hayırlı yoksa müşriklerin ortak koştukları, Allah yerine kendisine bağlılık gösterdikleri şeyler mi? 60. Ayet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 kendilerine hep ulaşmıştır. Ama onlar bu hususta şüphe içindedirler. Hatta onlar bu konuda büsbütün kördürler. 67. Ayet İnkar edenler dediler ki, biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten mi diriltilip çıkarılacağız? 68. Ayet Andolsun ki biz de atalarımızda daha önce bununla tehdit edildik. Bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. 69. ayet. Resulüm deki yeryüzünde gezip dolaşında suçluların sonu nasıl olmuştur görün ibret alın. 70. ayet. Resulüm onların inkarlarına karşı üzülme. Sana tuzak vurmalarından dolayı da bir sıkıntı duyma.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 72. Ayet De ki, acele olmasını istediğiniz azabın bir kısmı başınıza gelmek üzredir. 73. Ayet Şüphesiz ki Rabbin insanlara karşı yine de lütuf sahibidir, azabını geciktirir. Fakat onların çoğu şükretmezler. 74. Ayet Muhakkak ki Rabbin sinelerin gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. 75. Ayet Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitap levh-i mahfuzda olmasın. 76. Ayet Şüphesiz ki bu Kur'an İsrailoğullarına hakkında ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu anlatmaktadır. 77. Ayet Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. 78. Ayet Şüphesiz ki Rabbin onlar arasında hükmünü verecek, yerine getirecektir. O mutlak galiptir, her şeyi hakkıyla bilendir. 79. ayet Resulüm, o halde Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık bir gerçek üzeresin. 80. ayet Şüphesiz sen kalpleri ölmüşlere duyuramazsın. Arkasını dönmüş kaçarlarken o sağırlara da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 onlar üzerine gerçekleşmiştir. Artık onlar konuşamazlar. 86. Ayet Görmediler mi, biz içinde dinlenmeleri için geceyi ve çalışıp görmeleri için de gündüzü yarattık. Hiç şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. 87. Ayet Sura üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri hariç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 Yer kabuğu mamanın üzerinde yüzmekte olup, üzerindeki dağlar ve diğer şeyler hareket halindedir. Bu hareket ortalama yılda 1-2 santim olup, bu da insanın hissedebileceği bir hız değildir. Fakat jeolojik olarak mümkündür. İşte hareketsiz zannedilen dağların, bu yönden de bulutlar gibi hareket ettiğini bilim ispat etmiştir. 89. Ayet Kim Allah'ın huzuruna iyilik ve tevhidle gelirse, ona bu halinden daha hayırlısı vardır. Onlar o günün dehşetli korkusundan emniyettedirler. 90. Ayet Kim de kötülük ve şirkle gelirse, yüzleri üstüne ateşe yıkılıp yatırılır. Yaptıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız denilir. 91 ve 92. Ayetler De ki, bana ancak,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 93. ayet. Yine de ki Allah'a hamd olsun. O size ayetlerini, kudretinin delillerini gösterecek. Siz de onları tanıyacaksınız fakat fayda vermeyecektir. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Kasas suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. ayet. Ta sin mim. 2. ayet. Bunlar apaçık her şeyi bildiren kitabın ayetleridir. Üçüncü ayet. Resulüm, inanan kimseler için Musa ve Firavun'un haberinden bir kısmını sana gerçek şekliyle okuyacağız. Dördüncü ayet. Doğrusu Firavun o yerde Mısır'da büyüklendi ve zorbalığa kalkıştı. Sistem ve yönetimini sürdürmek için oranın halkını bir takım gruplara böldü. Onlardan bir grubu İsrail oğullarını baskı altında zayıf düşürerek oğullarını boğazlıyor, kızlarını da sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardan idi. Kahin Firavun'a oğullarından bir erkek çocuk peygamber olarak gelecek, saltanatını yok edecek demişti. Bunun için Firavun da oğullarının erkek çocuklarını yaşatmıyordu. Çeşitli zamanlarda Firavun benzerleri, Kral tanrılar, benzer korku ve kaygılarla Allah yanlılarını işkence ve sindirme gibi çeşitli zulümlerde bulunmuşlardır. 5. Ayet Biz de istiyorduk ki o yerde zayıf düşürülenlere ihsanda bulunalım, onları hayırda önderler yapalım, onları ötekilerin yerine mirasçılar kılalım. 6. Ayet Ve ayrıca onlara o yerde kudret ve hakimiyet verelim, Firavun'a, veziri Haman ve askerlerine de, korkmakta oldukları şeyi başlarına getirmek suretiyle gösterelim. 7. Ayet Musa'nın annesine, Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman bir sandık içinde denize, nile bırak. Korkma ve ayrılmana üzülme. Çünkü biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden yapacağız diye ilham ile bildirdik. 8. Ayet Nihayet annesi Nil'e bırakınca Firavun'un adamları onu Nil'de bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve bir tasa kaynağı olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri gerçekten çok yanlış yoldaydılar. Allah daha emniyetli olduğu için Hz. Musa'nın azgın Firavun'un yanında yetişmesini murad etmişti. 9. Ayet Firavun'un karısı sandıkta bir çocuk olduğunu görünce Firavun'a benim için de senin için de göz aydınlığı olsun. Onu öldürmeyin. Olur ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz dedi. Onlar işin farkında değillerdi. 10. ayet Musa'nın annesi bütün umudunu kaybedip gönlü bomboş içi yanarak sabahladı. Eğer biz vadimize inananlardan olması için kalbini sabırla pekiştirmeseydik neredeyse onun kendi oğlu olduğunu açıklayacaktı. 11. ayet Annesi Musa'nın kız kardeşine onun izini takip et dedi. O da onlara fark ettirmeden onu uzaktan gözetledi. 12. ayet Biz daha önce ona süt annelerin sütüne emmesini haram etmiştik. Onu bundan men etmiştik. Musa'nın ablası Onların telaşını gördü ve yanlarına geldi. Sizin için ona bakacak ve ona candan davranıp eğitecek bir aileyi göstereyim mi? Dedi. Çünkü o da süt annelerinin arasında saraya girmiş, çocuğun hiçbir kadının memesini emmek istemediğini görmüştü. 13. ayet İşte bu şekilde biz onu gözünün aydın olması, üzülmemesi ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilmesi için annesine geri verdik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. 14. ayet Musa ergenlik, yiğitlik çağına erişip de olgunlaşınca biz ona hüküm, hikmet, peygamberlik ve ilim verdik. Güzel hareket edenleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Olgunlaşma yaşının 33 mü, 40 mı olduğunda ihtilaf edilmiş ise de 40 diyenler Ahgâf suresinin 15. ayetini delil getirerek görüşlerini sağlamlaştırmışlardır. Çünkü bu iki ayette eşüdde yani bedeni, erginlik, yiğitlik çağı ifadesinden sonra bir ileri durumu ifade eden lafızlar kullanılmıştır. Burada isteva lafzı ile akli ve ruhi kuvvetin kemale, mükemmelliğe yükselmesi ifade edilmektedir ki bu da zikredilen ayette belirtildiği gibi 40 yaştır. 15. ayet Musa, halkının dalgın ve meşgul olduğu bir sırada şehre girdi ve orada kavga etmekte olan iki adam gördü. Biri kendi tarafından, diğeri de düşmanından Mısırlı bir Kıpti idi. Derken kendi tarafından olan, düşmanından olana karşı yardım istedi. Musa da ona, düşman kavminden olana bir yumruk vurup işini bitirdi. Kasıtsız olarak öldürdü, bunun üzerine bu şeytanın işindendir çünkü o apaçık saptırıcı bir düşmandır dedi. Ayette geçen vece de gördü anlamına da gelmektedir. 16. ayet Musa pişman olup ey Rabbim gerçekten ben kendime yazık ettim beni bağışla dedi. Bunun üzerine Allah onu bağışladı çünkü o çok bağışlayan çok merhamet edendir. 17. ayet. Ey Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için artık suçlulara asla arka çıkmayacağım." dedi. 18. ayet. Musa şehirde korku içinde neticeyi gözeterek sabahladı. Sabahleyin bir de gördü ki dün kendisinden yardım isteyen adam başka bir Kıptı'ye karşı yine kendisinden feryat edip yardım istiyor. Musa ona, "Hakikaten belli ki ''Sen bir azgınsın.'' dedi. 19. Ayet Derken Musa yine her ikisinin de, yani kendisinin ve yardım isteyenin düşmanı olan adamı yakalayıp ayırmak isteyince o adam korkusundan dedi ki, ''Ey Musa, dün bir cana kıydığın gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen yeryüzünde bir zorba olmak emelindesin de ortalığı düzeltenlerden olmak istemiyorsun.'' dedi. Kıpti bunu duyunca katilin Musa aleyhisselam olduğunu anlamış ve derhal Firavun'a haber vermiş. O da Hazreti Musa'nın öldürülmesi için ferman çıkarmıştır. 20. Ayet O sırada şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey Musa ileri gelenler seni öldürmek için aralarında görüşüyorlar. Hemen çık git buradan. Hakikaten ben sana öğüt veren senin iyiliğini isteyenlerdenim dedi. 21. ayet. Bunun üzerine Musa korkarak ve etrafı gözetleyerek oradan çıktı. Ey Rabbim beni zalimler güruhunun elinden kurtar dedi. 22. ayet. Musa Medyen tarafına yönelince umarım ki Rabbim bana doğru düzgün yolu gösterir de giderim dedi. Medyen Akabe körfezinin doğu kıyısında bir yerleşim yeridir. Mısır ile arası sekiz günlük yol mesafesindeydi. Firavun'un idaresi altında değildi. 23. Ayet Nihayet Medyen suyuna varınca, o ok kuyunun başında hayvanlarını sulayan bir grup insan buldu. Onlardan başka bir de koyunlarının suya yaklaşmasını engelleyen iki kadın gördü. Onlara, Bu halimiz ne? dedi. Onlar da, Çobanlar hayvanlarına su içirip götürünceye kadar biz içlerine sokulup da hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok ihtiyardır. Bu yüzden iş bize kalıyor." dediler. 24. ayet. Bunun üzerine Musa onlarınkini sulayı verdi. Sonra gölgeye dönüp çekildi. Ey Rabbim! Doğrusu bana indirdiğin lütfundan indireceğin her türlü hayra muhtacım." dedi. 25. Ayet Derken o iki kızdan biri utana utana yürüyerek ona geldi. Bizim için koyunları sulamanın ücretini vermek için baban seni çağırıyor dedi. Bunun üzerine Musa onun babasının yanına gelip başından geçen hikayeyi anlatınca o korkma o zalimler topluluğundan kurtuldun dedi. 26. Ayet ''O kızlardan biri, babacığım, onu ücretli çoban tut, çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı bu güçlü ve güvenilir olan adamdır.'' dedi. 27. Ayet Kızların babası Şuayb, Musa'ya, ''Bana sekiz yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamayı arzu ediyorum. Eğer on yıla tamamlarsan o da senin tarafından bir lütuftur.'' Ben sana zahmet vermekte istemem. İnşallah beni iyilerden bulacaksın." dedi. 28. ayet. Musa, "Bu seninle benim aramda bir ahittir. Bu iki müddetten hangisini bitirirsem artık bana karşı hiçbir haksızlık yok demektir. Allah söylediğimize vekildir." dedi. 29. ayet. Musa, aralarında konuşulan müddeti bitirip Ailesiyle Mısır tarafına yola çıkınca, Tuğr'un sağ tarafından bir ateş fark etti. Ailesine, siz durup bekleyin, çünkü ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber veya ocak yakıp ısınırsınız diye bir parça kor getiririm, dedi. 30. Ayet Derken oraya varınca, o mübarek bölgedeki vadinin sağ kıyısındaki ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa! Şüphesiz alemlerin Rabbi olan Allah benim, ben. 31. Ayet Asanı yere bırak. Musa bıraktığı zaman onun çevik bir yılan gibi titreyip hareket ettiğini görünce arkasına dönüp bakmadan kaçtı. Ey Musa! Buraya gel. Korkma çünkü sen emniyette olanlardansın denildi. 32. Ayet Elini koynuna sok. O kusursuz olarak bembeyaz, parlak bir halde çıkacaktır. Korkudan dolayı açılan kollarını kendine kavuştur ve kendini topla, kaçma. İşte bu iki mucize, Firavun ve ileri gelenlerine karşı Rabbinden sana verilen iki kesin delildir. Çünkü onlar yoldan çıkan bir kavim oldular. 33. Ayet Musa dedi ki, ''Ey Rabbim, ben yanlışlıkla onlardan birisini öldürdüm. Onun için beni öldüreceklerinden korkuyorum.'' 34. Ayet ''Kardeşim Harun'un ifadesi benden daha düzgündür. Bunun için onu da benimle beraber beni tasdik eden ve destekleyen bir yardımcı olarak gönder. Doğrusu beni yalanlamalarından korkuyorum.'' 35. Ayet Allah buyurdu ki, senin pazunu gücünü kardeşinle pekiştireceğiz. İkinize de bir kudret ve galibiyet vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde asla size erişemezler, siz ve size uyanlar galip geleceksiniz. 36. Ayet Musa onlara açık açık ayetlerimizle gelince, bu uydurulmuş bir sihirden başkası değildir. Biz önceden yaşamış atalarımızdan bunu işitmedik, dediler. 37. ayet Musa, Rabbim kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve dünya yurdunun hayırlı sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir. Şu gerçektir ki zalimler iflah olmaz, dedi. 38. ayet Firavun dedi ki Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum, tanımıyorum. Ey Haman, haydi benim için çamurun üzerinde ateş yak, tuğla hazırla da bana yüksek bir kule yap. Belki ben Musa'nın ilahını görürüm. Çünkü ben onu yalancılardan sanıyorum. Firavun bunu alay etmek için söylüyordu. 39. Ayet Kendisi ve askerleri, o yerde haksız yere büyüklük tasladı. Onlar, hakikaten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. 40. Ayet Biz de Firavun'u ve askerlerini tutup denize attık. Resulüm, işte bak, o zalimlerin sonu nasıl oldu? Firavun, kendi sistemini kurup, ülkeyi idare bakımından bütün otoriteyi kendisinde topladığından, ordusu kuvvetli, etrafı da uygun ve müsait olduğundan, kendisini en yüce Rab ilan etmişti. Onu onaylayan ve destekleyenler de kurduğu zalim sistemin ileri gelenleri Melez Ümresi'ydi. Hz. Musa'nın Allah'tan getirdiği şeriata ne kendisi inanıp boyun eğiyor ne de halkına göz yumuyordu. Hz. Musa tarafını tutanları hainlikle suçluyor ve onları ölüm fermanı çıkarıyordu. Gayesi, getirdiği ve kurduğu sisteme insanlar hep boyun eğsinler hep onu sevsinler, ondan korkup ona kul olsunlardı. Nihayet tauti hükümranlığı bitti. Allah onu ibretlik, korkunç bir ölümle öldürdü. 41. Ayet Biz o inkarda direten, hakka karşı batılı savunanları, insanları ateşe sokacak işlere çağıran önderler yaptık. Kıyamet gününde de kendilerine yardım edilmez. 42. Ayet bu dünyada biz onların arkalarına bir lanet taktık. Her zaman lanetle anılacaklar. Kıyamet gününde ise onlar yüzleri çirkinleşmiş nefretli kimseler olacak. 43. ayet. Andolsun ki biz ilk devir nesillerden Nuh, Hud, Salih ve Lut kavimlerini helak ettikten sonra Musa'ya düşünür ve öğüt alırlar diye kavmindeki insanlara kalp gözleri için aydınlık ve apaçık deliller, hem de doğru yol ve rahmet olarak kitabı, Tevrat'ı verdik. 44. Ayet Ey Resulüm! Musa'ya vahyedip emrimizi bildirdiğimiz zaman, sen Tûr'un batı tarafında değildin. Onu görenlerden de olmadın. 45. Ayet Fakat biz Musa'dan sonra nice nesiller yarattık. Onların devirlerinin ömrü uzayıp gitti. Onlar da vahyi ve şeriatı hem unuttular hem değiştirdiler. Sen Medyen halkı içinde ikamet edip ayetlerimizi onlardan ve başkalarından okuyup öğrenmedin. Aksine bütün haber ve bilgileri gönderen biziz. Ayette geçen Medyen halkından kasıt, Şuayb aleyhisselamın ve o halktan ona iman edenler. 46. Ayet Musa'ya seslendiğimiz zaman Rasulüm, sen Tur'un yanında da değildin fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine uzun zamandır bir uyarıcı peygamber gelmemiş bir kavmi uyarman için gönderildin olur ki düşünüp öğüt alırlar. Gerek Hz. İsa ile peygamberimiz arasındaki 538 sene, gerekse ceddi Hz. İsmail'den beri geçen tahminen 2500 sene içinde. 47. Ayet Kendilerinin işlediği günahlar yüzünden onlara bir felaket isabet edince, Ey Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de senin ayetlerine uyarak müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı, seni peygamber göndermezdik. Bu bahaneyi kaldırmak için seni gönderdik. 48. ayet Fakat kendilerine tarafımızdan hak, Kur'an ve peygamber gelince Musa'ya verilen mucizelerin bir benzeri ona da verilmeli değil miydi? dediler. Onlar daha önce Musa'ya verilenleri inkar etmemişler miydi? Mekke kafirleri Tevrat ve Kur'an için İki sihir birbirine destek oldu, dediler. Hem doğrusu biz hepsini de inkar edenleriz, dediler. 49. Ayet De ki, eğer bu iddianızda tutarlı, doğru iseniz, Allah katından, bunlardan yani Tevrat ve Kur'an'dan daha doğru bir kitap getirin de, ben ona uyayım. 50. Ayet Eğer sana cevap vermezlerse, ki cevap veremezler, bil ki onlar sadece heveslerine uyuyorlar. Allah'tan gelen bir delil veya vahye dayalı bir yol gösterici olmadan, kendi arzusuna veya işine gelenlere uyandan daha sapık kimdir? Şüphesiz ki Allah, zalimler toplumunu doğru yola iletmez. Dinde kaynağını vahiden almayan bütün yol göstericilik ve deliller, kesinliği ve kalıcılığı olmayan batıl arzuların mahsulüdür. 51. Ayet Biz onlara gerçekten düşünsün ve öğüt alsınlar diye sözümüzü vahiy ile birbiri ardınca ulaştırdık. 52. Ayet Kendilerine bu Kur'an'dan önce kitap verdiklerimizden birçoğu buna inanırlar. 53. Ayet Onlara Kur'an okunduğu zaman ona inandık. Doğrusu o, Rabbimizden gönderilen bir haktır. Şüphesiz biz, ondan önce de Müslüman olan kimselerdik, dediler. 54. ayet İşte onlara sabır ve imanda sebat etmelerinden dolayı, mükafatları iki defa verilecektir. Onlar, kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayra harcarlar. 55. ayet onlar boş, faydasız ve uygunsuz söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz, amellerimiz bize, sizin işleriniz de sizedir. Size selam olsun. Hoşça kalın. Biz cahillik edenleri istemeyiz. Cahil kimselerle oturup kalkmayız. Arkadaşlık etmeyiz derler. Nadanlar eder sohbeti. nadanla telezzüz Divanelerin hem de mi divane gerektir. Ziya Paşa 56. Ayet Resulüm şüphesiz sen sevdiğini doğru yola eriştiremezsin. Fakat Allah dilediğini iyi niyet ve amellerine göre doğru yola eriştirir. O doğru yola erişecek olanları daha iyi bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini her yönüyle himaye eden amcası bu Talib'in ölmeden önce iman edip Müslüman olmasını çok istemişti. Fakat o, çevre ve mevkisinin verdiği gururu yenemeyip, ''Çevrem ve kadınlar beni ayıplar.'' diyerek Allah'ı ve Resulünün tebliğine teslimiyet göstermeden Müslüman olamadan ölmüştü. 57. Ayet Eğer seninle beraber doğru yola tevhide uyarsak, yerimizden yurdumuzdan koparılıp atılırız derler. Biz tarafımızdan onları bir rızık olarak her şeyin mahsullerinin oraya toplandığı emniyetli bir harem olan Mekke'de yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Bu söz iman zayıflığındandır. Çünkü tevhide inanmak, kalpteki ve dışarıdaki putları terk etmek, müşriklerden korkmamak samimi müminlerin işidir. 58. ayet. Biz Böyle refahından şımarıp azmış, peygamberlerini ve ilahi hükümleri tanımamış nice memleketleri helak ettik. İşte onların meskenleri. Kendilerinden sonra ancak pek azı oturulabilecek halde kalmıştır. Oralara hep biz mirasçı olduk. 59. Ayet Senin Rabbin memleketlerin ana merkezlerine ayetlerimizi onlara okuyacak bir peygamber göndermedikçe o memleketleri helak edici değildir. Zaten biz, ancak halkı zalim ve inkarcı memleketleri azapla helak etmişizdir. 60. Ayet Oysa size verilen her şey, dünya hayatının geçici istifadesi ve ziynetidir. Allah'ın yanında olan ise, daha hayırlı ve daha devamlıdır. Akıl erdiremiyor musunuz? Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. El Kasas Suresi 61-88. ila Ayetler. 61. Ayet Kendisine iman ve salih amellerinden dolayı cennet gibi güzel bir vaad ile söz verdiğimiz, ve kendisi de ahirette buna kavuşan kimse, dünya hayatının geçici sevki ile faydalandırdığımız, sonra da kıyamet gününde azap için tutulup huzurumuza getirilen kimse gibi midir? 62. Ayet O gün Allah onlara seslenip, kendi zannınızca benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz nerede? diyecek. 63. Ayet Üzerlerine azap sözü hak olanlar, o gün, ey Rabbimiz, işte bunlar bizim azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Artık onlardan uzaklaştığımızı sana arz ederiz. Zaten onlar bize tapmıyorlar, aslında kendi arzu ve heveslerine tapıyorlardı, derler. Şeytanlar, kötü ve fesatçı kimseler, küfre, şirke ve tauta çağıranlar. 64. Ayet Onlara haydi çağırın Allah'la ortak hale getirip bağlandığınız ilahlarınızı denilecek. Onları çağıracaklar fakat onlar kendilerine cevap vermeyecekler ve karşılarında azabı göreceklerdir. Keşke onlar dünyada iken doğru yola gelselerdi. Ayette görüldüğü gibi suçlarını itiraf edenler yine de suçu kendilerinin peşinden gelenlere atmaktadırlar. Zaten nefislerine hoş gelmese onlar da o liderlere uymazlardı. Çünkü onlar Allah'ın emirlerini atıp yasaklarını yapan kimselerdi. 65. Ayet O gün Allah onlara seslenip ''Peygamberlere ne cevap verdiniz?'' diyecek. 66. Ayet O gün onlara haber yolları körelmiş, kapanmış, cevap imkanları ve bahane güçleri bitmiştir. Artık onlar birbirlerine de soramazlar. 67. Ayet Ama kim bu dünyada tevbe ve iman edip iyi, sevaplı iş ve hareketler yaparsa, o takdirde kurtuluşa erenlerden olmayı umabilir. 68. Ayet Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Seçmek onlara ait değildir. Allah eş koştukları şeylerden uzaktır ve onun şanı yücedir. 69. Ayet, Rabbin onların sinelerinde gizledikleri şeyi de açığa vurdukları şeyi de çok iyi bilir. 70. Ayet, O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Başta ve sonda, dünyada ve ahirette hamd ona mahsustur. Hüküm de yalnız onundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz. Eğer Allah'tan başka bir ilah daha olsaydı, o da ayrı emirler verir, hükümler koyar ve her biri kendi emirinin geçerli olmasını isterdi. Böylece kainatın nizamı ve insanların hayat düzenleri bozulur, şaşkınlık ve sıkıntı içinde bocalarlardı. 71. Ayet Resulüm de ki, Söyleyin bakalım, Eğer Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar devamlı karanlık kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek ilah kimdir? Hala hakikatleri işitmeyecek misiniz? 72. Ayet De ki, yine bana söyleyin bakalım. Eğer Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar devamlı kılsa, içinde dinleneceğiniz bir geceyi Allah'tan başka size getirecek ilah kimdir? Hala Allah'ın kudretini görmez misiniz? 73. Ayet Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. 74. ayet O gün Allah onlara seslenip benim ortaklarım sandıklarınız putlar ve aşırı sevgiyle bağlanıp putlaştırdıklarınız nerede diyecek. 75. ayet O gün her ümmetten Dünyadaki inkarlarına birer şahit peygamber çıkarırız da haydi kesin delilinizi getirin deriz. Artık hak dinin Allah'ın olduğunu bilecekler ve uydurup taptıkları şeylerde kendi huzurlarından kaybolup gidecek. 76. Ayet Karun Musa'nın kavminden amcasının oğlu idi ama onlara karşı azgınlık etti. Biz ona öyle hazineler verdik ki anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Kavmi ona demişti ki, şımarma çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. 77. Ayet Allah'ın sana verdiği her türlü şeyde ahiret yurdunu da ara. Dünyadan helalinden olarak nasibini de unutma. Allah'ın sana iyilik ettiği gibi sen de iyilik et. Emirlerine muhalefet ederek yeryüzünde bozgunculuk yapmayı isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Allah Celle Celaluhu güç, kuvvet, mal, evlat, ilim vesaire ne vermişse her birinde. Yüce Allah bu ayeti kerimede dünya ve ahiret nasibini aramada bir denge tavsiye etmektedir sonraki ayetlerde aşırı hırsın ve tamamen dünyaya dalmanın, dünya perestliğin ve onunla böbürlenmenin felaketini bildirmektedir. İslam'ın bildirdiği ölçüler dahilinde dünya ve ahiret dengesini temin için çalışmak, İslam'ın öngördüğü yaşama biçimidir. Çünkü dinimiz, Allah'ın emirlerine uygun yaşamın yanında çalışıp helalinden kazanmayı ve helali harcamayı övmüş ve emretmiştir. Aksine haramı helali, Günahı, sevabı ve ahireti düşünmeden Allah'a kulluktan uzaklaşıp yalnız dünya için çalışmak, insanı açgözlü, maddeperest, çıkacı ve maksadı için her türlü acımasızlığı ve hainliği yapan hale getirir. Ahiret nimetlerinden de nasibi olmaz. Hadis-i şerife göre büyük bir fitne çıkmadıkça yalnız ahirete çalışmak için toplumdan ayrılıp dünya işlerini bırakmak, yani el etek çekmekle sosyal bir varlık olan insan, kendi yaratılışına, Allah ve Rasulünün emirlerine aykırı hareket etmiş olur. 78. Ayet Karun, bu servet bana ancak benim ilmim sayesinde verildi, dedi. O, kendisinden evvelki nesillerden, ondan daha güçlü ve taraftarları kendisinden daha çok nicelerini Allah'ın helak ettiğini, Bilmiyor muydu? Artık suçlulara günahları sorulmaz, cezaları verilir. Karun, Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamdan sonra Tevratı İsrailoğları içinde en iyi bilendi. Bir Arap şair olan Hafız İbrahim'in söylediği beytin anlamı buna ve benzerlerine çok uygun düşmektedir. Güzel ahlakla bezenmeyen ilim, sahibini aşağıya atan binit hayvanı gibidir. 79. Ayet derken maddeperest Karun bir gün zineti ve ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını sevip isteyenler keşke Karun'a verilen mal gibi bizim de olsaydı. Hakikaten o büyük bir nasip ve şans sahibidir dediler. 80. ayet Kendilerine manevi ilim verilenler ise yazıklar olsun size. Allah'ın sevabı, mükafatı İman edip de salih amel işleyenler için kahrından verdiği dünyalıktan daha hayırlıdır. Ona da sabredenlerden başkası kavuşturulmaz, dediler. 81. Ayet Nihayet biz onu da, sarayını da yerin dibine geçiriverdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım eden bir topluluğu da olmadı. O, kendisini kurtaranlardan da değildi. İnsana tuğyana yani Allah'a ihtiyaç duymayıp isyan ve zulme sürükleyen en büyük etkenlerden biri malının çokluğu, diğeri de siyasi otoritesiyle büyüklenip şımarmasıdır. Sünnetullah gereği bunların her ikisi de helake götürücüdür. İşte Karun'da bu ikisi de vardı. Verilen mal servet nimetiyle hem nankörlük yapıyor, firavun gibi Allah'ı hesaba katmayıp emirlerini hiçe sayıyor Zevk ve sefa içinde yaşıyor, hem de halkın zayıflarını küçük görüp onlara zulmediyor, haklarını vermiyor, üstelik otoritesiyle kendisini ülkenin Rabbi görüyordu. İşte bu sebeple Allah'ın gazabına ve azabına uğrayıp yandaşlarıyla helak oldu. 82. Ayet Dün onun yerinde olmayı isteyenler, sabahleyin, Vay be, demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı veriyor da, kısıyor da. Eğer Allah bize lütfetmeseydi elbette bizi de yere batırırdı. Vay! Demek ki küfre sapanlar iflah olmaz demeye başladılar. 83. Ayet İşte ahiret yurdundaki cennet ki biz onu yeryüzünde emirlerimizi yerine getirmede büyüklenmek ve onları ihlal ederek bozgunculuk etmek istemeyen kimselere veririz. En güzel sonuç olan cennet Muttakilerin, Allah'ın emrine uygun yaşayanların karşı gelmekten ve onları yaşantı alanı dışına atarak saygısızlık etmekten sakınanlarındır. 84. Ayet Kim iyilikle gelirse onun için ondan daha hayırlısı vardır. Kim de kötülükle gelirse o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kötülük kadar cezalandırılırlar. 85. Ayet hiç şüphesiz bu Kur'an'ı okuyup amel etmeyi farz kılan Allah elbette seni dönülecek yere döndürecektir. De ki Rabbim hidayetle geleni de apaçık bir sapıklık içinde olanı da en iyi bilendir. Fetihle tekrar Mekke'ye kavuşturacaktır. Bu ayet hicret sırasında Cuhfe'de azil olmuş ve bu müjde ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teselli bulmuştur. 86. Ayet Resulüm bu kitabın sana vahiy ile indirileceğini ümit etmiyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmet olarak indirilmiştir. O halde inkarcılara arka çıkma. 87. Ayet Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra onları tatbik etmekten sakın seni alıkoymasınlar. Korkmadan, yılmadan Rabbine insanları davet et. Asla müşriklerden ve onlardan yana olma. Hevalarını veya Allah'tan başka varlıkları ilahlaştıran, Allah yerine ona bağlılık gösterenler. 88. Ayet Allah ile birlikte başka bir tanrıya yalvarıp tapma, tapınma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka maddi her şey yok olacaktır. Hüküm ve mutlak hakimiyet sadece O'nundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz. Allah'tan başka varlıkları putlaştırıp onlara yalvarma, bağlılık arz etme, sığınma, tapma ve tapınma şirk ve küfür olduğundan burada men edilmiştir. Ankebût Suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. ayet. Elif Lam 2. ayet. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle bazen de verilen bol mal ve refah ile imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? Kul için ilk derece onun Müslüman olmasıdır. Çünkü bunun altında küfür dereceleri bulunur. Bir kimse İslam'a girmekle güzel bir başlangıç yapmıştır, artık pay almaya başlar. Bir kısmı gayret eder, imanı kalbine işler ve hareketlerine yansır. Allah'a kulluk görevlerini tam olarak yerine getirir, infak ve cihad ederek cennette yüksek dereceler kazanır. Bir kısmı da küfre girmez ama görevlerini yerine getirmeyerek nefsine düşkün olarak günahkarlar ve asiler derecesine düşer. Üçüncü ayet Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sıkıntılarla intihan ettik. Allah elbette iman yönüyle doğru olanları da bilir, yalancıları da bilir. Dördüncü ayet Yoksa gizli de olsa kötülükleri yapanlar bizi geçip savuşacak yakalanmayacaklarını mı sandılar? Ne kötü fena hükmediyorlar. Beşinci ayet Kim Allah'a kavuşmayı arzuluyorsa bilsin ki bunun için Allah'ın tayin ettiği vakit elbette gelecektir. O, her şeyi işitendir, bilendir. 6 ayet Kim nefsini düzeltmede veya Allah yolunda cihad eder, çaba gösterirse, ancak kendi faydası için cihad etmiş, çaba göstermiş olur. Çünkü Allah elbette alemlerden müstahınidir. Kimsenin ibadet ve cihadına ihtiyacı yoktur. Ancak O, mükafat vericidir. 7. Ayet İman edip de salih, sevaplı işler yapanların günahlarını elbette örteceğiz ve mutlaka onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık vereceğiz. 8. Ayet Biz insana anne ve babasına güzel davranmasını ve iyilik yapmasını tavsiye ettik. Bununla beraber eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara bu hususta itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yaptıklarınızı ve karşılığını haber vereceğim. 9. Ayet İman edip de salih, sevaplı işler yapanları ise elbette onları iyiler içine koyacağız. 10. Ayet Kimi insanlar da var ki Allah'a inandık der. Fakat Allah uğrunda eziyet gördüğü zaman insanların eziyetini Allah'ın azabı gibi sayar da hemen dininde gevşemeye başlar. Andolsun ki müminlere Rabbinden bir yardım gelirse münafıklar biz de hakikaten sizinle beraberdik derler. Halbuki Allah alemlerin sinelerinde olan iman ve nifağı en iyi bilen değil midir? 11. ayet Allah elbette gönülden samimi iman edenleri de bilir, samimi olmayan münafıkları da bilir. 12. ayet Küfre sapanlar, inkar edenler, iman edenlere bizim yolumuza uyun dediğimizi yapın. Eğer yanlışsa günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa kendileri onların günahlarından hiçbir şey yüklenip taşıyacak değillerdir. Şüphesiz ki onlar yalancıdırlar. 13. Ayet Ve hiç kuşkusuz onlar hem kendi günah yüklerini hem de kendi yükleriyle beraber saptırdıkları kimselerden veya üzerlerinde kalan başkalarının haklarından dolayı daha nice yükleri yüklenecekler ve uydurdukları şeylerden elbette hesaba çekileceklerdir. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Ancak saptıran hem kendisine hem de sapanı saptırmasının günahını yüklenir. Sapan da özrü kabul edilmeksizin sapmasını ve işlediğinin günahını yüklenir. 14. Ayet Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber gönderdik de içlerinde bin seneden elli yıl eksik, dokuz yüz elli yıl kaldı. Nihayet onlar yola gelmeyip zulme devam ederlerken tufan, Kendilerini yakalayıverdi. 15. Ayet Biz onu da gemide bulunanları da kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık. 16. Ayet İbrahim'i de gönderdik. Hani o kavmine demişti ki Allah'a kulluk edin, onun emrine uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Hz. İbrahim'in sözü 24. ayete kadar devam ediyor. 17. Ayet Siz ancak Allah'ı bırakıp bir takım putlara, heykellere tapıyorsunuz. Onlara bağlılık gösterileri yapıyorsunuz. Bunun içinde bir takım yalan ve bahaneler uyduruyorsunuz. Şüphesiz Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. O halde rızkı Allah katında arayın. İbadet ve itaatle ancak O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Allah'a kulluk, yalnız ibadet etmekle değil, O'nun bütün emirlerine itaatli olur. 18. Ayet Eğer beni yalanlarsanız, bilesiniz ki sizden önceki ümmetlerde peygamberlerimi yalanlamış ve helak olmuşlardı. Peygamberin üzerine düşen, apaçık bir tebliğden başkası değildir. 19. ayet Allah varlıkları yaratmaya nasıl başlıyor görmediler mi? Sonra onu mahşerde aynen diriltip iade edecektir. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. 20. ayet De ki, yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi Kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. 21. Ayet Allah dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Hepiniz ancak O'na döndürüleceksiniz. 22. Ayet Siz ne yerde ne gökte Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz, ve yardımcınız da yoktur. 23. Ayet Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı ve aynen dirilip hesabın görüleceğini inkar edenlere gelince, işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. Üstelik onlar için acıklı bir azap vardır. 24. Ayet Kavminin İbrahim'e cevabı onu öldürün veya onu yakın demelerinden başka bir şey olmadı. Kavmi onu ateşe atınca Allah da onu ateşten koruyup kurtardı. Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. 25. Ayet İbrahim kavmine dedi ki, ''Siz dünya hayatında aranızda sevgi ve dostluk olsun diye Allah'ı bırakıp bir takım heykel putlar edindiniz.'' putların ve putlaştırdıklarınızın etrafında birleşip sevgi ve dostluk kurdunuz. Oysa sonra kıyamet gününde birbirinizden uzaklaşacak, putlara saygı ve tapınmada önderlik edenler ve onlara tabi olanlar birbirinize lanet edeceksiniz. Artık sizin barınağınız ateştir. Sizin için yardımcılar da yoktur. Ayetteki yekfuru burada teberrae uzaklaştı anlamındadır. Dünyada Allah'ın rızasına uygun olmayan sevgi ve bağlılıklar ahirette kişinin aleyhine dönecektir. 26. Ayet Bunun üzerine İbrahim'e önce yeğeni Lut iman etti ve İbrahim dedi ki Ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz O mutlak galip hüküm ve hikmet sahibidir. 27. Ayet biz ona İsmail'den sonra İshak'ı da, torunu Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik. Dünyada ona mükafatını verdik. Şüphesiz o, ahirette de iyilerdendir. 28. Ayet Lut'a da peygamberlik verdik. O kavmine dedi ki, gerçekten siz, sizden önce geçen milletlerden, hiç birinin yapmadığı bir hayasızlığı çirkin işi yapıyorsunuz. 29. ayet. Siz yine kadınları bırakıp erkeklere gidecek, çocukların doğma yolunu kesecek ve toplantılarınızda meşru davranmayacak edepsizlik yoluna gidecek misiniz? Kaminin ona cevabı, tehdidinde doğru söyleyenlerden sen Allah'ın azabını bize getir demelerinden başkası olmadı. Taberi, Emiroğlu ve Razi de yol kesme kelimesine kadınlara gitme yolunu bırakma anlamı vermiştir. 30. Ayet Lut, Ey Rabbim, senin emrine uymayıp bozgunculuk yapan kavmime karşı bana yardım et, dedi. Bozguncular, Allah'ın emrine muhalefet eden ve onu dinlemeyenlerdir. 31. Ayet Elçilerimiz melekler, İbrahim'e, Oğlu olacağına dair müjdeyi getirince dediler ki Biz şu memleketin Sodom'un halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir. 32. Ayet İbrahim dedi ki Ama içlerinde Lut vardır. Onlar, biz orada kim olduğunu daha iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette Rabbimizin emriyle kurtaracağız. Yalnız karısı geride azapta kalanlardan olacaktır. Dediler. 33. Ayet Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onlar hakkında tecavüze uğrayacakları korkusundan dolayı fenalaştı ve onlar yüzünden içi pek daraldı. Dediler ki, Bizden yana korkma ve üzülme. Doğrusu biz geride azapta kalacaklardan olan karın hariç Rabbimizin emriyle, ...seni ve aileni kurtaracağız. Çünkü Lüt Aleyhisselam... ...genç kılığına bürünmüş olarak gelenlerin melek olduklarını bilmiyor... ...ve kavminin onlara sarkıntılık yapmasından korkuyordu. 34. Ayet Muhakkak ki bu şehir halkının üzerine... ...yoldan çıkmış olmaları yüzünden... ...gökten bir azap indireceğiz. 35. Ayet Andolsun ki biz... Aklını kullanacak bir toplum için ondan o helak ettiğimiz ülkeden ibret alınacak apaçık bir işaret bırakmışızdır. 36. Ayet Medyen'e de kardeşleri şu aybı gönderdik. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Ahiret gününün mükafatına umut bağlayın. Yeryüzünde Allah'ın hükümlerine karşı bozgunculuk yaparak kargaşa çıkarmayın dedi. 37. Ayet Ama onu yalanladılar. Allah'tan gelen emirlere itibar etmediler. Derken kendilerini şiddetli bir sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. 38. Ayet At ve Semud'u da yok ettik. Bu onların harap olmuş evlerinden siz Mekkelilere belli olmaktadır. Şeytan kendilerine kötü işlerini süslü gösterip Onları doğru yoldan çevirdi. Halbuki onlar ileriyi görebilirlerdi ama görmediler. Başlarına gelen felaketleri günahlarına değil başka sebeplere bağladılar. Ayet-i kerimede toplumların Allah Celle Celaluhu ile ilgilerini kesip yaratılış gayelerinin dışına çıkarak ona isyan halinde yaşadıkları takdirde bir gün onlara ilahi bir afetin gelmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulanmaktadır. 39. ayet. Karunu, Firavunu ve veziri Haman'ı da yok ettik. Andolsun ki Musa'nın onlara açık deliller getirmesine rağmen onlar iman etmeyip yeryüzünde büyüklük tasladılar. Halbuki azabımızdan geçip savuşacak değillerdi. 40. ayet. İşte her birini günahı sebebiyle yakaladık. Onların bir kısmının üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir çığlık aldı, batırıp yok etti, kimini de yere batırdık, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Lut kavmi taş yağmuruna tutuldu. Hz. Şuay bile Hz. Salih'in kavmi korkunç bir çığlık ile helak edildi. Karun ve beraberindekiler yere batırıldı. Firavun ve kavmi de suda boğuldu. Ayet ve musibetler her topluma ayrı nitelikte geldiği gibi, bir topluma da ayrı zamanlarda gelebilir. Helak ise sadece kafirleri yöneliktir ve toptandır. 41. Ayet Allah'tan başka sığınacak, bağlanacak veliler edinenlerin durumu, tıpkı kendisine ağdan bir ev edinen örümceğe benzer. Halbuki evlerin en zayıfı, Elbet örümcek ağıdır, keşke bilselerdi. Ne yazık ki bunun böyle olduğunu bilmeyen ve ona tutunacak kadar gafletli olanlar vardır. Şurası bilinmeli ki heva ve hevese dayanan her şey zulüm dahil örümcek ağı gibi kolay ve çabukça yok olmaya mahkumdur. 42. Ayet Şüphesiz Allah onların kendisinden başka neye yalvarıp taptıklarını bilir. O mutlak galiptir hüküm ve hikmet sahibidir. 43. Ayet İşte biz bu misalleri insanlar için ibret alsınlar diye getiriyoruz. Ancak onları alimlerden başkası anlamaz. 44. Ayet Allah gökleri ve yeri hakkınca tam yerli yerince yarattı. Hiç şüphesiz bunda inananlar için Allah'ın varlığına ve kudretine elbette bir işaret vardır. 45. Ayet Resulüm, kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı da dost doğru, gereğine uygun olarak kıl. Çünkü namaz, hayasızlıktan ve kötü şeyden alıkoyar. Allah'ın zikri namaz, elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Namaz, Fazı ibadetlerin anasıdır ve insana Allah'a yaklaştıran ibadetlerin başında gelir. Namazı doğru kılmak demek, Allahü Teala'nın bizi gördüğünü bilerek, ihlasla huşu ve hudu içinde kılmak demektir. Böyle bir namaz, sahibine elbette şeytana, nefse, şirke, kötü duygu ve hareketlere karşı koruyan bir zırh ve bir silah olacaktır. Ebu Ali'ye bu ayet hakkında şöyle der, Muhakkak ki namazda üç haslet vardır. Bunlardan biri olmazsa o namaz, namaz değildir. Bunlar ihlas, Allah korkusu ve Allah'a zikretmektir. İşte bunlar onu iyileğe sevk eder, kötülükten, hayasızlıktan alıkoyar ve Allah'a yaklaştırır. Kişinin namazında bunlar yoksa kötülüklerden alıkoymaz. i̇bn Abbas, zikrullah Ekber ifadesini Allah'ın sizi anması, sizin ona anmanızdan daha yüce değerlidir şeklinde açıklamıştır. Görüldüğü gibi insanların kötülükten iyiliğe çevrilmesi ceza kanunlarından ziyade ancak vicdanları tesir eden İslam'ın emirlerine uymakla gerçekleşir.